Merhaba ben Rabia. Bu hafta Gözde Abla ile beraber Toplum Yönülleri Vakfı'nın yürüttüğü Beyaz Şapkalar isimli projenin proje koordinatörü Hamit Levent Evci ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, ben Adıyamanlıyım. Adıyaman'da doğdum. Ondan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Spor Yüksek okumaya başladım. Tam o yıllarda sivil toplum kuruluşlarında yönelik yapmaya başladım. Ee, toplum Yönülleri Vakfı'da aktif olarak çalışmalar yaptım. Ocak ayından beri de Toplum Yöne Vakfı'nda Beyaz Şapkalar projesini koordine ediyorum. Geçen ayda mezun oldum üniversiteden, şimdi çalışmalara devam edeceğim burada. Peki bu proje nasıl başladı Beyaz Şapkalar projesi? Toplum Yöne Vakfı'nda birçok proje aslında Toplum Yöne Vakfı'nın örgütlenmelerinde yönelik yapan genç arkadaşlardan çıkıyor. 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki toplum yönücüsü arkadaşlar yani çocukların daha şiddetsiz bir hayat sürmeleri, şiddete meyillerini azaltmakla alakalı bir noktadan çıkıyorlar. İlk başlarda şiddetle alakalı bilgilendirirken ve daha şiddetsiz bir yaklaşım sergilemeleri üzerineyken proje şimdilerde daha bir barış projesine doğru yol aldı. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlıyor. Peki bu çalışmanın ana amacı nedir? Ee, bu projenin asıl amacı e, çocukların şiddetsiz bir yaşam sürmeleri aslında. Daha öncelerden çocuklar e, şiddet etrafında dönen atölyelerle e, karşılaşırken, yani öfke kontrolü, şiddetsizlik gibi atölyelere karşılaşırken, şimdi daha temelde barış üzerinden gidiyor atölyeler. Yani ayrımcılık, haksızlık, e, barış, birlikte yaşamak, Toplumsal cinsiyet eşitliği Nasıl bir dünyada yaşamak isterler Gibi atölye konularıyla Yaptığımız bir eğitim programı var Aslında 6-7 hafta süren Bir yandan da Çeşitli araçlarımız var Mesela kutu oyunundan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda Kutu oyunu da aslında projenin Bir parçası olacak Peki bu yani şeyde az önce bahsettiğim tüm hepsinin çocukların e, hayata geçirmesiyle ilişkili. Yani bir yıllık bir aynı, yani aynı çocuklarla bir yıl içinde mi çalışılıyor? Yani oradaki bir çalışma sıklığı nedir çocuklarla? Ve hani orada kullanılan yöntemler nasıl şeyler? Yani gençler çocuklarla ne tür çalışmalar yapıyor ki çocuklarla işte birlikte yaşam üzerine bir kurgu kuruyorlar kafalarında? E, şöyle oluyor. Proje aslında iki bölümden oluşuyor. İlki e, Şubat başından başladığımız ve Haziran başında bitirdiğimiz kısım. Okullarda 7 haftalık bir eğitim programı vardı. 5 farklı ilden 20 toplum yönlüsü arkadaşımız bir eğitime katıldılar. Bu Az önce bahsettiğim konularda bir eğitim aldılar. Daha sonra da okullarda sınıflarda çalışmalar gerçekleştirdik. Okul saatlerinde özellikle çünkü okul saatlerinde çocukların katılımı daha fazla. Orada her hafta 2 saat toplamda her bir çocuk programda aslında 14 saat bu çalışmalara katılıyor. Ee, yine bahsettiğimiz e, rol model sistem ile ilgiliyor. Toplum gönlüsi abi ve ablalar hı hı. E, yapıyor bu atölyeleri. Daha sonrasında da onun e, dönem sonu şenliğiyle proje sonlandı ilk kısmı. İkinci kısmında da yine projenin ilk kısmına katılan çocuklar ayrıca da e, yine daha önceden temas etmediğimiz çocuklarla kutu oyun oynayacağız. E, i̇lk dönem 1200 civarı çocuğa ulaştık. 5 il 7 okulda e, bu çalışmaları da 90 civarı toplum gönlüsü. ...arkadaşımız var ettiler. Beyaz şapkalar projesi... ...kapsamında geliştirilmekte olan... ...barış temalı bir kutu oyunumuz varmış. Hı hı. Peki... ...bu oyundaki amaç nedir? Nasıl bir oyundur? İlk böyle... ...kutu oyunu yapalım, barış temalı... ...bir kutu oyunu yapalım derken böyle çok heyecanlandık. Çünkü Toplum Yeni Vakfı'nın... ...vizyonu toplumsal barış... ...yaptığımız proje hangi temada olursa olsun... ...aslında toplumsal barışı besleyen bir yanı var... E, Beyaz Şapka Projesi... ...o yüzden Toplum Vakfı sahasında e, ...ayrı bir yerde doğrudan barış konuşulan bir proje... E, ...kutu oyununda da nasıl yapalım... ...nasıl çalışalım derken çok fikirler döndü... ...bu arada kutu oyununda... E, ...tekne oyun toplantı eğitimle yapıyoruz... E, ...şöyle bir şey... E, ...konuştuk... Sonra. ...oyun şu an şöyle bir e, çerçevede dönüyor... Bütün oyuncular oyuna karşı oynuyor. Ya oyun kazanıyor ya oyuncular kazanıyor. Aslında bir oynayan çocukların birbirleriyle yardımlaşması üzerinden dönüyor. Oyun şu an pilot döneminde. Yani birkaç farklı yerde işte eğitim yönleri parkının bir öğrenim biriminde. Bizim toplum üye vakfının gençlik merkezinde gibi yerlerde pilot çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra Ekim ayı gibi bir oynatıcı eğitimi yapacağız orada. O oynatıcı eğitimden sonra eğitimden sonra da yaygınlaştırmaya başlayacağız. Oyunun amacı da temelde e, oynayan çocukların beraberce kazanmaları. Orada aslında bir yardımlaşma ve birlikte başarı ulaşma duygusu yatıyor oyunun temelinde. Hı hı. E, peki bu proje kapsamında az önce dokuz tane e, Genişten bahsettin, bu toplum gönüllüsünden bahsettin. 90, 90 tane, 90, 90 tane, hı. evet, pardon. <gülüyor> e, onlar e, kaç örgütlenmeden ve nelerde hani Türkiye genelinde farklı farklı hangi illerde e, oluyor, hangi örgütlenmeler? Belki onların isimlerini geçirmek de hı hı. önemli olur. E, beş ilde yapıyoruz. Bu, bunlar Erzurum, Trabzon, İzmir, e, Bandırma ve Kilis. E, buralarda toplum yönleri örgütlenmeleri var, onlar yapıyorlar. E, İzmirde farklı olarak Edya Üniversitesi, 950 Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi'nin ortak oluşturduğu bir grup gerçekleştiriyor projeyi. Aslında yedi farklı örgütlenme yapıyor e, ve yedi farklı okulda yapıyoruz projeyi. E, ya, bu projeyi ilk duyurusunu açtığımızda dediğim gibi toplum yağı vakfı sahasında daha çok e, yapılmak istenen bir proje olduğu için e, 35 civarı örtlenme talep etti projeyi ama biz sadece işte 7 örtlenmeyi destekleyebilelim. Onun dışında İstanbul'da bir yıl önce yine yerel proje olarak gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Üniversitesi Beyazıt örtlenmesi de bu sene projeyi gerçekleştirdi. Aslında 8 örtlenme 6 hı hı. ilde olduğu gibi Biraz da bir toplum göneri vakfını bilmeyenler için yerel proje aslında örgütlenmelerin kendi yerellerinde kendi geliştirdikleri ve uyguladıkları proje. Bir de ulusal evet. projeler var. Aynı anda farklı örgütlenmelerde aynı proje yürüyor. Bu, hı hı. bu da herhalde ulusal Aynen. proje gibi oluyor Ulusal projesi hı hı. oluyordu. Evet. O zaman bayağı, peki seneye değişecek mi rakamlar ya da hani bir daha fazla il sayısının artması gibi bir plan var mı projede? E, bu yıl izleme değerlendirmesi de yapılıyor hı hı. bir yandan projenin. E, i̇zleme değerlendirme uzmanından gelecek e, geri döndüklere göre projede bazı değişiklikler olacak tabii ki. E, projeyi biraz daha şöyle bir yere evirmek istiyoruz. Tabii bu daha fikir aşamasında. E, çocuklarla çalışan örgütlenmeleri niteliksel olarak da güçlendirmek. Çünkü toplum ve vakfı sahasında gerçekleştiren projelerin büyük çoğunluğu çocuklarla beraber yapılıyor. E, Birçok örgütlenme bununla ilgili çeşitli eğitimler alıyor. Ama e, buna bir nitelik kazandırmak gibi bir... E, ...derdimiz de var Beyaz Şapkalar proje ekibi olarak. Hı hı. Önümüzdeki yıl daha çok... ...çocuklarla beraber... E, ...çalışma... E, ...ideali üzerine bir projeye... ...dönüştürmek istiyoruz. Yine zaten... ...vakfın sahasında yapılan projeler... ...barışa hizmet ettiği için, toplumsal barışa... ...hizmet için öyle bir noktada da aslında... ...Beyaz Şapkalar projesi devam ediyor... ...olacak. Peki bu çalışmalarda çocukların... ...aileleriyle iletişime geçiliyor mu? E, projenin ilk senesinde... ...pardon... E, Proje yerel olarak başladıktan sonra bir proje ortağıyla devam etti. Yansan Türkiye projenin ortağı. Yansan Türkiye'nin desteklediği ilk yıl e, ailelere seminerler de yapılıyordu. Ama seminerlerden bir e, randıman alamadık şimdi o Çünkü aileler gelmiyor, ilgilenmiyor. Orada e, onları çekecek bir e, alan yok. O, okul müdürlüğü de buna çok sıcak bakmıyor. Çünkü e, çocuklarla yapılan çalışmaları daha... Öncelikli olarak e, istiyorlar. E, bu sene e, daha çok çocuğa ulaşabilirdik ya da e, daha az çocuğa ve daha çok veliye ulaşabilirdik. Ama biz e, tercihimizi çocuklara ulaşmaktan hmm. yana kullandık. O yüzden bu sene e, yaptığımız ilk kısımda yaptığımız çalışmalara doğrudan biz ailele ulaşmıyoruz. Ama çocuklar yaptıkları çalışmalarda ailelerine mutlaka temas etmeleri gerekiyor. O programın bir sonraki haftası için. Ama kutu oyunu esnasında şöyle bir... ...beklentimiz de var. Kutu oyunu çocuklar için yapılıyor ama... ...bir yandan biz de oynarken çok keyif alıyoruz şu anki haliyle bile. Çocukların da kutu oyunu olacak. Ve aslında eve gittikleri zaman... Aileleri de ...aileleriyle de oynayabilecekler kutu oyununu O zaman ailelere daha çok... ...dokunabilmiş olacağız. Çocuklarla ilgilenen... ...peki çocuklarla kimler ilgileniyor? Çocuklarla... ...programda az önce bahsettiğim gibi... ...Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllük yapan... Ee, toplum yönetici gençler dediğimiz aslında işte 17-24 yaş arası hı hı. üniversitelerde okuyan hı. arkadaşlarımız. Az önce söylediğim gibi ders saatlerinde alıyoruz. Genelde Ar ders saatlerinde alıyoruz. Hı. Sadece Erzurum'da yatılı bölge okulu olması işimizi kolaylaştırıyor hı hı. diye etüt saatlerinde yapıyoruz. Hı hı. Ama o da iyi bir şey olmuş. Yani okulun gençlere böyle bir alanı açıp gençlerin orada kendi faaliyetlerini yürütüyor olması da hani iyi bir hı hı. örnek hani şey açısından. Çünkü genelde hep ders dışı saatlerde oluyor. O da birçok çocuğun katılmasını engelliyor aslında. Evet. Bu anlamda daha çok çocuğa da ulaşılmış oluyor. Peki şimdi e, bir müzik arası verelim. E, ama müzik arasında biz Levent'e sormuştuk nasıl bir şarkı çalalım diye. O da e, proje eğitiminde çok çaldıkları bir şarkıdan bahsetti. Ne çalacağız? E, give Chance to Peace çaldık çok fazla proje eğitiminde. Şimdi siz sorunca da aklıma o geldi. O zaman onu dinliyoruz. Sonra tekrar buradayız. Two, one, two, three, four! <laughs> Parçamızı dinledik. E, şimdi Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın yürütü Beyaz Şapkalar isimli projenin proje koordinatörü Hamit Levent Evcil ile konuşmamıza devam ediyoruz. E, be, neden projenin adı Beyaz Şapkalar? Az önce söylemeyi unuttuk esas evet. e, önemli bir soru şimdiye kaldı. E, bu proje İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldığı ilk yıl aslında orada çocuklarla çalışmalar yaptıktan sonra çocuklardan sloganlar ve böyle semboller topluyorlar. Orada çıkıyor. Hmm. Çocuklardan birinden çıkıyor beyaz şapkalar diye. Aslında onun da bir e, yandan bir, oradaki ekip düşünürken bir felsefesi de var. Hayatta hepimizin rolleri var. İşte eve gittiğimiz zaman ailemizin çocuğuyuz ya da işte kız arkadaşımızın sevgilisiyiz hmm. ya da işte iş yerinde iş arkadaşımızın işte arkadaşımız iş arkadaşıyız. Dışarı çıktığımız zaman bir vatandaşız gibi bir sürü rolümüz etiketimiz var. Okula gittiğimizde öğrenciyiz gibi. Hmm. E, e, bu rollerden aslında şöyle bir yerden düşünmüşler. Ee, beyaz da bir yandan saflı temizliği Hı. barışı sembol eder. Ee, her zaman o beyaz etiketimizi, beyaz şapkamızı takalım. Yani Hı. o rolde takılalım diye Hı. bir, bir kısım var. Bir de eğitim modüllerinde, eğitim yaklaşımında şapkalar var. Evet. Orada da beyaz uzlaşma, e, diyaloğu arttıran... ...bir e, anlam taşıyor. Bütün bunlar düşündüğümüzde Beyaz Şapkalar... ...projenin amacına ve hedefine tam oturuyor. Evet. Bir, şey, bir de bir yandan çocuklardan... ...geliyor olması da çok iyi olmuş. Yani ilk başta evet. temelinde... ...çocuklarla yürütülen çalışmalarda... ...o da keyifliymiş bu Beyaz Şapkalar ismi. Baya bile... ...bu arada az önce hatırladım Beyaz Şapkalar'ı... ...biz bir kez daha konuk etmiştik programımıza. Aslında uzun sürede devam ediyor... ...o zaman değil mi proje yani? Evet. 2007 yılında yerel evet. projeler başlıyor. 2009 Aralık'tan bu yana kadar da... ...arada bir yıl ara verdik proje ortayla. Yansen Türkiye ile beraber yürütmeye devam ediyoruz. Sürekli bir olmasa tabii çok önemli bir projem evet. bu kadar. Yerelden çıkıp e, ulusalda devam ediyor. Umarım bir beşinci defa daha beyaz çapkalar <gülüyor> Evet Biz sürekli e, konu kovuyu alırız. Peki... Esas aslında böyle işin güzel kısmı projelerdeki o hikayeler filan oluyor. Hani gönüllülerin sana anlattığı ya da senin birebir belki tanıklık ettiğin, bizimle burada paylaşmak istediğin şeyler var mı? Çocukların anlattıkları olabilir ya da çocuklarınla birebir yaşadığın bir şeyler olabilir. Ee, çok hikayeli. Yani bu hikayeli iki farklı kategoride anlatabiliriz. Biri projeyi var eden gönüllü arkadaşlarımızın anlattığı hikayeler. Bir tanesi de doğrudan çocuklardan gelen ya da çocukların yaptığı ee, çalışmalardan çıkan hikayeler ee, bir tanesi mesela şey arkadaş projeyi var eden e, gönüllü arkadaşlar da aslında bu projenin hedef kitlesi çünkü onlar da bu çalışmayı yaparken kendilerine bir şey katıyorlar e, daha çok düşünüyorlar çocuklardan herhangi birinin söylediği bir cümle ya da bir hareket onlarda gerçekten bir şeyler değiştiriyor ee, mesela bir tane e, gönüllü arkadaş şöyle bir şey demişti ben bu projeye sadece işte ee, ...çocuklarla olduğu için gelmiştim. Çocuklara da bir şeyi değiştirmek için gelmiştim. Çocuklara yardım etmek için gelmiştim diyor. Ama şu an e, çocuklardan daha çok ben öğrendim. Ee, yani çocuklardan biri ne... E, işte ...sen daha önce çaksızlık yaptın mı diye sorduğumda... ...ben şey düşünüyordum diyor. Daha önce çaksızlık yapmadım ki ben diye düşünüyordum. Ee, çocuk öyle bir cevap vermiş ki bizimki gibi. Ya ben çok haksızlık yapmışım aslında diye böyle bir e, şoklara sürüklenmiş kendi içinde. E, aslında yani çocuklardan duydukları şeyler gönüllü arkadaşlarda da e, daha çok e, sorgulamaya, gönlü arkadaşlarda daha çok sorgulamaya itiyor. Bir yandan bu güzel bir şey. E, mesela çocuklardan gelen hikayelerde de şöyle şeyler var. E, ya Biz daha önce birbirimize çok lakap takardık ama bu lakapları takarken hiç karşımızdaki arkadaşımızın ne hissettiğini düşünmezdik. Ama artık lakap takmıyoruz birbirimize Hı. bu projeden sonra Hı. diye bir hikaye var. Bir yandan da şöyle e, fiziksel olarak şişman bir e, kız çocuğu şöyle bir şey demiş. Ya bu projeden önce hiçbir arkadaşım yokken şimdi herkes ben, benimle arkadaşlık yapıyor. Kimse bana ayrımcılık uygulamıyor demiş. E, çocukların büyük çoğunluğu şöyle şeyler söylüyor. E, bu projeden önce evde erkek çocukların söylediği taraftan söylüyorum. Erkek çocukları, yani pardon o e, süreçte çocuklar şöyle bir şey yaşamışlar bütün, yani kız çocukları da olan çocukları da, e, yani biz daha önce evde cinsiyetimizden dolayı daha iken ya da daha kötüken şimdi okulda, özellikle sınıfta bu çalışmalardan sonra eşit olduğumuza inanıyoruz. Hı. E, şöyle bir şey olmuş, e, bir şey topluyorlarmış dışarıda ama. Hoca sadece oğlan çocukları çağırmış ders hocası kız çocuklar şey demiş biz de geleceğiz biz de çalışmak istiyoruz ne farkımız var onlardan demişler hmm. ve bunu da daha sonrasında rehber kocası anlattı bir yandan şöyle şeyler de var mesela hayatınızda ne değişti ve ne değiştirmek istersiniz diye son hafta çalışmasında ya hayatta hiçbir şey için üzülmemek içime kapanmamak bir şey değiştirmek istiyorsam onun için uğraşmayı öğrendim demiş hmm. barışa artık daha çok inanıyorum ve Barışın aslında bizim günlük hayatımızdaki değişkenlerle yani değişken demiyor tam kelimeyi hatırlamıyorum değişkenlerle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. ya yani şöyle bir şey yani eğer ben arkadaşımla iyi geçinirsem anneme babam annemle babamla iyi geçinirsem barış olur. Hmm. Yani, aslında ben de bir şeyler yapabilirim ve ben de bir şeyler başladığımda zaten aslında barışı ulaşılabilir filan gibi çok uzakta görmeyip aslında. Aynen öyle zaten projenin asıl derdi de bir yandan işte ya yani dünya barışı. Ötesinde günlük hayatta kendi çevresinde barış ortamında yaşaması üzerine bir şey. Yine çocuklardan biri şey diyor. E, ben artık e, saygılı olacağım herkese. Kötü sözler söylemeyeceğim. Çünkü kötü sözler duyduğum zaman artık kendimi kötü hissediyorum hmm. diyor. Böyle hikayeler var. E, böyle çok hikaye oluyor. Ama bu, bunların e, en önemlisi bence e, karşılıklı öğrenme sürecinde... O projeyi var eden genç arkadaşlarla çocukların birbirleriyle aynı anda öğreniyor olmaları yani kimin daha çok öğrendiğini bilmiyorum ama mesela izleme değerlendirme sonuçları hem genç arkadaşların hem çocukların bu süreçte öğrendiklerini anlamlı bir şekilde yorumluyor. Hı -hı. Ee, ...bu, bu tabi bir artısı... ...bir yandan bazı yerlerde zorlanıyoruz... ...işçe yani gençlik çalışması tabii. ve çocuk çalışmasının... Iç Aynen. diye... Ee, ...bu arada çok az e, kaldı program bitmesine ...ama son birkaç tane daha sorumuz daha var... Tabii. <gülüyor> ...onları da hemen soralım... ...Beyaz Şapkalar gibi Toplum Genellileri Vakfı'nın... Yaptı, ...yapmış olduğu... E, ...başka çocuk çalışmaları da var mı? Ee, ...var... ...mesela bir yandan bahsettiğim birden çok... ...yerelde yapılan ve ulusal olan projelerden... ...Bilim Elçileri Projesi var... E, Yine ilk düzeyindeki çocuklarla bilim okuryazarlığı yazarlığı üzerine bilimi sevmek, doğayı sevmek üzerinden böyle bilimle ilgili otel çalışmaları yapılıyor. Yine Genç Bank projesi var orada hem çocuklar hem gençler var. Ee, orada da hep beraber bir ekip oluşturuyorlar ve mahallede e, daha çok aktif olma bilinci üzerinden dönüyor. Mahallelerde oluşan Genç Bank ekipleri mahallelerdeki proje fikirlerini fonluyor ve aslında kendi mahallelerindeki e, katılım ortamını güçlendiriyorlar. Bir yandan vakfın yaptığı bazı e, çalışmalar da var. Bir yandan projenin, her projenin sonrasında çıkan gönüllü kılavuzları, Hı. çocuklarla çalışma kılavuzları... ...bir yandan çocuğuyla beraber yaptığımız e, gençler için çocuklarla çalışma kılavuzu var. Bir video... E, o videoyu da yaygınlaştırıyoruz. Yani yaptığımız atölyelerde çalışmalarda kullanıyorlar ve örgütlenmeleri aslında rahatlatıyor. Daha önce hiç gündemlerinde olmayan çocuklarla çalışma ideali gibi bir gündem soktuğunuz zaman oraya. Ya evet böyle bir şey de var diyorlar ve gündemlerini alıyorlar. Yani 10 dakikalık video onlara aslında şunu söylüyor. Yani bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyorsak daha çok üzerinde durmamız gerekiyor bunun. Yani çocuklar çalışırsa evet hadi gidelim o zaman Aa, merhaba Aa, hoplayalım zıplayalımdan çıkıyorlar. Ya, aslında bu işi yapıyorsak bu çalışmayı yapıyorsak bunun öncesinde de bir şeyler yapmamız lazım bilincini oturtuyoruz. Evet. Ee, aslında bize böyle genç banka konuk etmiştik. Şimdi beyaz şapkaları da belki yakın zamanda da bilim elçilerini alırız. Çünkü şey aslında çok önemli oluyor. Hani biz burada çocuklarla yapılan iyi örnekleri hani paylaşmak ıı, iyi oluyor dinleyicilerle. Yani toplum görüntüsü gençlerin de kendilerinin ürettikleri aslında yerellerde ve Türkiye'nin farklı farklı yerlerindeki uygulamaları da dinlemek iyi. Beyaz şapkalar da bunlardan biriydi. Peki dinleyicilerimiz beyaz şapkalara bir şekilde ulaşmak istese ya da herhangi bir şekilde öyle ulaşabileceği bir web sitesi bir ne bileyim ...yetişim sosyal medyada bir şey falan var mı... ...sayfası falan gibi bir şey sorayım. E, Togok.tr'de... ...vakfın internet sitesinde çalışmalarımızın altında... ...beyaz şapkalarla ilgili bir bölüm var. Bir de e, gençlerle çalıştığımız için... ...en çok kullandığımız alan Facebook tabii. Facebook'ta bir hayran sayfası var... ...beyaz şapkalar diye. Facebook.com slash beyaz sapkalar... ...diye. Aynen, oradan da aslında bakabilirler. Oradan da projenin ilerleyişine bakabilirler. O zaman... Evet, bu hafta da Bir Söz Küçük'ün programının sonuna geldik. Hamit Levent Evciye bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Söz Küçük'ün Bir Çocuk Hakları Programı